Bismillah ve'lhamdülillah ve'l-salatu ve'l-salamu ala vel Şimdi göreceğimiz 13. derste çoğul kelimelere, cem dediğimiz çoğul kelimelere gireceğiz. Biraz zor bir ders. Aslında çok basit. Şifresini çözen için çok basit. Çözemeyen için de zor bir ders. Bu cemiler, çoğullarları genel bir bilgi verelim. Biliyorsunuz Türkçe'de müfred, tekil bir kelimeyi çoğal yapmak için sonuna lerler ler ek getiririz. Kalem, kalemler. Okul, okullar. Öğrenci, öğrenciler gibi. Ses uyumuna uygun olarak ler veya lar ekini getiririz. Arapça'da ise bunun gibi müfredi bozulmadan, tekili bozulmadan sonuna bir ek getirerek yapılan türde çoğullar var ki buna salim deniyor. Salim yani müfredi sağlam bozulmuyor, kırılmıyor. Onun sonra ek getiriyoruz. Ki bunlar çoğunlukta değil azınlıkta. Çoğunluğu ise mükestrel dediğimiz kırık sigalar. Yani müfredi bir şekilde kırılıyor, bozuluyor, şekil değiştiriyor. Ya harekesi değişiyor, ya harf artıyor, azalıyor. Tamam mı? veya her ikisi birden oluyor. Şeklinde müfredinin kalıbı bozuluyor. Şekil değiştiriyor. Buna da mükehser diye isimler. deniyor. Hani meksur ne demekti? Kırık. Kırık. Mükehser de kırılmış olan demek. O manada. Yani, müfredinin kalıbı kırılmış, bozulmuş, değişmiş. Salim ise müfredi olduğu gibi kalıyor. Sonuna bir iki ek yaparak, özellikle de iki harf ekleyerek yapılan çoğullar. Arapça'da cem, Türkçe'deki gibi sadece salim değil, sonra lerlara gibi bir ek getirmekle yapılan türde değil, iki türlü, bir salim ve mükezzer, salim dediğimiz müfredi aynen duruyor, sonra bir iki ek getirerek çoğal yapıyoruz, mükezzer ise kırık ise aslı müfred hali bozuluyor, bir şekilde değişiyor, ya harfler artıyor veya azalıyor veya hareket değişiyor veya bunun gibi değişiklikler oluyor. Salim de kendi arasında hikaye ayrılıyor. Şimdi müfredi bozulmayanlara örnek verelim. Buna salim diyoruz. Kendi arasında müzekker ve mühennet olarak ayrılıyor. Müzekker kelimelerin sonuna met harfinden vav wow, ve üstünlü nun getirdiğimiz zaman fethal nun getirdiğimiz zaman bu çoğul cemi, müzakker, salim cem müzekker salim yapan Cem, müzekker salim. Ne gibi mesela? Gerçi dersleri göreceğiz. Örnek verelim şimdi. Talibun Talibune Müctehidun Müctehidune Mühendisun Mühendisune Ne yaptık? Müfreden sonuna metafibol ve tat halbunu getirdik. O çoğul oldu. Kalem, kalemler gibi. Bunun bir de müennesi var. Onda da aynı şekilde iki tane harf, bir isme tarifi, elif bir de açık te getirilerek yapılan çoğul ne gibi? Talibetün, talibatün, mühendisetün, mühendisatün, müderrisetün, müderrisatün. Buna Cemil Mühendez Salim denir. Birincisine Cemil Müzekke Salim, ikincisine Cemil Mühendez Salim. <gülüyor> Müzekger salim metarifu val ve nun getirilerek mühennet salim ise metarifleri ve açık t açık t getirilerek yapılan salim çeşitleri. Cemii bu şekilde yaptı. Mükezzere gelelim şimdi. Bunlar ana bilgiler. Şimdi derse bunları göreceğiz kısmı. <gülüyor> Mükezzer de kendi arasında üç ayrılıyor. Mükezzer gille veya Cem tekser gille. Tekstir dediğini mükeser deniyor. az demek. Galilden türeme. Galil az. Ondan türeme. Cemil Tekstir Kesra bu da çok olan. Çoğuldu çok olan. Bir de Cemil Mütehal Cumhu dediğimiz son cemi var ki bir kelimenin bazen iki bazen üç çoğulu olabiliyor. Çoğul onun çoğulu onun daha çoğul şeklinde. Bu en son olan son haddeki çoğulaysa e, müntehal son cemir, son çoğul deniyor. Bunların teferruatına şimdi girmeyeceğiz. Bunlar biraz çünkü ileriki safhada göreceğiniz dersler. Özetleyecek olsak Türkçe'de olduğu gibi Arapça'da bir iki harf eklemekle çoğul yapılan türler var. Bunlar salim deniyor. Müzikler Ömer'in şeklinde iki ayırıyor. Bir de e, böyle ek yapmakla değil de müfredinin kalıbı kırılarak, değişerek ha, gerek, harf gerek hareket cihetinden, bozulma, ekleme, artma, azalma şeklinde e, hareket değişikliği veya harf ile yapılan mükesser dediğimiz teksir kısmı diyor. Onları da çeşitli kalıplarla e, ifade edeceğiz. Şimdi dersimize geçelim. Şimdi. Bu ön bilgiden sonra. <gülüyor> Ed ders salise aşara. 13. ders. Elif A kısmı. Bu da A, B ve C diye üç kısma ayrılacak. Üç kısmı inceleyeceğiz inşallah. A kısmı bugün göreceğimiz, başlayacağımız kısım. Men haulail fityetu ya yaaliyu. Önce tercümesini söyleyeyim. Sonra e, üzerine konuşalım. Ey Ali bu uzun boylu genç erkekler kimlerdir? Men biliyorsunuz da kim? <Knowledge> <im> haula'i, <zihinal howls> haza ve hazihinin çoğulu. Bunlar haula'i hem müzekker hem de müennes için kullanılır. Haza'nın hazihinin çoğuludur. Müfrette Değişiyor. müzekker için ayrı. Için ayrıydı. Yakın için ismi işaret. Cem de aynı. Ortak. Haulai. Müzakker ve mühendez. Haulai. Cem. Müzakker ve mühendez için ve yakın için çoğul ismi işaret. Müfret değil de Cem için kullanılan. Müzakker ve mü mühendezle ortak. Yakın için ismi işaret. Bunlar. Haza ve Hazihinin çoğulu. El Fityetu ise El Feta'nın Genç, genç erkekler, gençler, delikanlılar. El Fityetü, El Feta'nın çoğulu. Et ise Tavilu'nun çoğulu. Tavilu'nun çoğulu. Ey Ali, bu uzun boylu adamlar kimlerdir? Aslında bunlar uzun boylu adamlar dememiz gerekir de Türkçe'ye tercüme ettiğimiz zaman böyle bir ifade bozuk oluyor. Ondan bu uzun boylu adamlar diyoruz. Çünkü tercüme o ifadenin herhangi birisine biz lar eklediğimiz zaman tercüme çıkıyor. Bu uzun boylu adamlar. Yoksa bunlar uzun boylular adamlar dememiz ya. Bu dilimiz uygun değil. O ifadenin sonuna lar eklediğimiz zaman anlaşılıyor zaten değil mi? Bu uzun boylu adamlar. Lar'ı gençlere ekliyor burada adamlara. Evet. Adam evet uzun boylular. Yani, Elbette ki. Tuval çoğullar. Şey uzun boylular demek. Hı -hı. Elfidiyatü genç adamlar. Haulâhi bunlar. Ancak bu şekilde motomot tek tek her kelimeye çoğul yaparak terim bu dilimize uygun değil. Evet. Bu yakın işin ismi şahit. Mühendis ve de. Müzekker ve mühendis. Tamam. Evet. Şimdi size kısa bir ipucu vereceğim. Bunu çözerseniz çoğulu anladınız demektir. Bunu çözemezseniz çoğul çok zor anlarsınız. Ama anlayacağınız oluyor çünkü çok basitmiş bir <gülüyor> Buraya yazmış mıydınız? mı? bize Şimdi sadece buraya da ekle. <gülüyor> da harfler, kelimeyi oluşturan harfler fe, ayın, lam ile simgelenir. bir. Birinci harfe fe, ikinci harfe ayın, üçüncü harfe lam simgesi. Ve bu şöyle ifade edilir. Harekelerine uygun olarak. fe, A-L Harekellerle uygun olarak sadece harflerin yerine simgelerini koyduk. Nasıl? Fe-A-L fe Şu nasıl olacak peki? Fe-İlum Fe-İl fe f fe <gülüyor> Simre dedik ya, birinci harife F dedik, ikinci harfe ayin dedik, üçüncü harfe herkes buna uysun olmasın lam dedik. Bunun ifadedeki nasıl deriz? Bunun kalıbı fe'ilun kalıbı. Bunun kalıbı fe'ale, fe'ale fe kalıbı. Bunun kalıbı Fa'ilun. Fa'ilun. Şimdi başlar bir örnek bayarız, sonra söyleyelim. <gülüyor> Fu alun, güzel nasıl? Alun, fu alun. Başka bir örnek. Fu alun, fu alun, fu alun, Tamam. Hepsi. Sadece şu hareketler olduğu gibi okuyor. Birinci harfe veya ikinci, ikinci harfe ayın, ikinci harfe lam diyeceğiz. Şimdi bütün kelimeleri bu kalıba göre okuyabilirsiniz. Bütün kelimeleri. Mesela tabilun failun fa fa güzel. Mesela Zehebe. faslun faslun faalun fa fa güzel. güzel. Mesela Zehegu <gülüyor> <gülüyor> Fealu Fealu Ne kadar kelime varsa bunu dökeceksiniz. Kalıba dökeceksiniz. Birinci harfin simgesi Fe oluyor. İkinci harfin simgesi Ay. İkinci harfin simgesi Ben olacak. Met harflerini okuyacaksınız ama. Mesela, mesela Katibun Faibun Olay Mesela Mesela Mesela ee, Müsteşva yapakları. Müsteşva farklı. Lütfen. O ziyadeli kalplardan. Yapamadım. Mesela kibarın, hmm, kibar. Ki kibar. lün. Ki Mesela mesela mesela duyufun, fufun. Fu Fu Fu Fu Fu Anladık mı? <gülüyor> Şimdi dönelim. Anlamayanlar bay anladık da. Tamam. Okumayı anladık mı? <gülüyor> yani simgelemeyi anladık mı? Mesela o. Şimdi dönelim. Haulay'nin bunu ezberleyeceğiz. O artık onun tam kalıbı yok. Tamam. El fityetuya bakalım şimdi. El fityetu'nun f'si t'nin t'si değil mi? Fityetu'nun t'si Bu neyi andırıyor size? Feten kelimesini. O açıldığı zaman başına iflam geldiği zaman El Feta vardı. Bir de metarifinden Ya vardı. Fityetunun Y'si. Bu size bir ne yapacaktır? Çağrı yapacak. yapacaktır. El Fityetun neyin çoğulu olabilir? El Fetenin. El Feta'nın çoğulu olabilir. Devam edelim. Et Tvalu. Neyin çoğulu olabilir? Tabii. Ta olacak. Vav olacak. Lam olacak. Asıl harfler bunlar. Tabilun. Ha, Tabilun. Asıl harfler fe, ayın, lam olacak. Onlar hareke değiştirecek, metal olacak veya başına harf gelecek. Yani kökleri kaybolmaz. Tabilun. Tvalunun kalıbı şey aslı müfredi nasıl? Et tabilun. Et tavilo. Devam edelim. Hüm. Ha dur, ne demiştik? Ey Ali bu uzun boylu gençler kimdir? Hüm tullabun cududun. Hüm tüllabın Tüllab Neyin çoğulu? Talibinin çoğulu. Bakın ta, lam, be. Aynen duruyor mu? Kök harfler. Talibin. Talibinin çoğulu tullabun. Bu öğrenciler bunlar daha doğrusu onlar yeni öğrencilerdir. Nasıl öğrencilerdir? Cududun. Cedidun. Öğrenciler. Çözdünüz mü? Cedidun. Yeni öğrencilerdir. Tamam bunu çözdük de bu nasıl yerleştiriyoruz? bunu yerleştirince Is... mi çözüyoruz? Ispır. Ispır ya. Ispır. İnne sabre lillah. Evet. Evet. <gülüyor> kök harflerin aynısının olacağını değişmeyeceğini onların şekil değiştirerek hareket değiştirir, ek alarak çoğulun yapıldığını gördük işte teksir dediğimiz hani şuraya yazmıştık ya kırık, e, kırık ceminin olan, şey, özelliği bunlar kökler kök harfler değişmez onların hareketleri değişir ek alır harf alır veya e, azalır Mesela cedidun'da bir azalmı oldu değil mi? Metarfi yağ gitti, Cududun oldu. Sadece yağ. Tavilun'da metarfin bir iskaftı yeni bir harf geldi, bir metarf geldi. Tavilun. değil mi? El fetada ne değişti? El fityetü. Mütekeldim şey, mümenesi T geldi, fityetü, kap kapal T kapalı T'ye geldi. Hep kırık çoğullar bunlar. Bunların da kalıpları var. Şunlar şunlar diye. Asıl o f ayından orada lazım olacak biraz sonra. Şimdi siz bu kök harflere bakarak hangisinin çoğu, hangi müfredin çoğulu olduğunu çözersiniz inşallah. Ben tercüme edeyim. Şey ben okuyayım. Siz bana tercümede yardımcı olun. Önüm açın. Min eynahum? Onlar neredendir? Hum min Amerika. Onlar Amerika'dandır. Şimdi lazımsınız. Ehüm züme uke. Onlar okul arkadaşların. mı? Güzel. Zemilun. Onlar senin okul arkadaşların mı? <gülüyor> evet. Züme uya bakın. Züme la mimi, bakın. var. la uya gitti. Onun yerine me elif ve bab geldi. Değil mi? <gülüyor> Zümela u. Hemze dağmıştı. Elif ve hemze geldi. <gülüyor> devam. Nam hum zümela'i. Evet, onlar okul arkadaşlarımdır. <gülüyor> hum fi fasli. Onlar sınıfımdadırlar. Aynı sınıfta olduklarını ifade ediyor. Onlar sınıfımdadırlar derken. Sınıf. Ehum müctehidune. Onlar çalışkan. Benim öznesi. müzekker salim kaldı. Müctehidin sonra metali vav ve fe talim geldi. Onlar çalışkan mıdırlar? Na hum müctehidüne. Evet onlar çalışkandırlar. Ma esma uhum. Onların isimleri nelerdir? İsmın esmauna dönüş. Değil mi? Hocam bu sadece o teksir dediğimiz olayda mı bu fayla kalıbını mı Hayır. Diğerlerinde zaten ihtiyaç olmuyor da onlar da ifade edilirken gene bu lazım olacak. hocam? Hangi kalıp? dediğimiz zaman o kalıp deyince fe'il namlı ifade edeceğiz. Biraz sonra Onlarla geleceğiz. Şimdi daha fazla halk var da o, o açlandı de. Evet. Devam devam ediyorum. <gülüyor> Ma ismahu sorusunun cevabı onların isimleri nelerdir? Esmauhum Yasirun, ve Zekeriya ve Musa ve abdullahi Onların isimleri Yasir, Zekeriya, Musa ve Abdullah'tır. Demek ki o, onlar diye bahsedilen dört kişiymiş. Ve men haulâir ricalül gısâru Ve men haulâir ricalül gısâru Bu kısa adamlar. Bunlar demiyoruz. Kısalar da demiyoruz. Adamların sonuna mana çıkıyor. Ki öbür türlü mana bozuk olur. Bu kısa adamlar kimdir? Errical neyin çoğulu? Racilün Raci çoğulu. Telgisar nasirin çoğulu. Evet. Bu kısa adamlar kimdir? Hüm huccacün. Onlar hacılardır. Haccun çoğulu. Burada. Bu kelime yeni görüyorsunuz. Daha önce görmemiştiniz. Haccun haceden, hac vazifesini yapan kişi demek. Hacı. Haccun. Huccacün ise onun çoğulu. Onlar hacilardır. Mineynehüm. Onlar, nereden? onlar neredendir? Bağduhum minessini ve bağduhum minel yabani. Bağduhum. Onların bazısı. işlerinden bazıları Çin'dendir ve diğer bazıları Japonya'dandır. Kısa adımlar Çin'den ve Japonya'dan. Eynel Mustafa ve estikauhu. <gülüyor> Eynen Mustafa. Mustafa isim, özel isim burada. Mustafa nerede ve i̇şte Mustafa Mustafa. Ne varsın sizde? Musa. Musa mı peki? Eynen Musa sizin kitabınıza göre okuyalım. Eynen Musa ve istigauhu. İstigauhu. İstigaun. Sadigun Sadi tabii ki. Sad. Dad değil mi? Evet. Kaf. İstigau. Uh. Saddat değil, Saddal. Güzel, güzel tamam. Evet. Saddal, kaf. Musa ve, arkadaşlar nerede? ve arkadaşları, arkadaşları nerede? Ve arkadaşlar, onun arkadaşlar nerede? Zehebu ilal met ami. Zehebu ilal met ami. Yani lokantaya gittiler. Met -an yemekhane Yemekhane met bakın. Şey. met bakın tam yemek yeri manasında lokanta an. içinde kullanılır yemekhanesinde. İkisi için yemek de, de. aynı şey kullanılır. Yemek, yemek, yemek yeme yeri. Yemekhane dese lokantaya bir şey kullanacağız. İkisi için de Yemek yeme yeri. Lokanta'ya veya diğer ifadeyle yemekhaneye gittiler. Anladık mı? Yani kökünü bildik mi oluyor bu iş. Şu fealeyle alakası <gülüyor> Kökünü bildiğimiz zaman <gülüyor> Kökünü bildiğimiz zaman o çoğulun hangi müfredin çoğulu olduğunu buluruz. Sözlüğe bakmayız yani. Ona ihtiyaç duymayız. Mesele bu. Evet. Zaten sözlüğe da bulamazsınız. Çünkü sözlükte bir çoğullar olmaz. Müfredinin yanında çoğulu olur. Müfredini bulacağız. Ondan sonra çoğulunu bulabiliriz yanında. Dolayısıyla bu şeyi çözmeniz lazım. Müfredini de bulmak için mecbur kök. Şey Kökünü bileceğiz. Yoksa sözlükte estigahu diye sözlükte yazmaz. Sadiğunun yanında cem diye yazar. Çoğulu estigahu diye yazar. Dolayısıyla bu kalıp anlamamız lazım. Yani o çoğulun müfredini kalıptan bulmamız lazım. Bulabilmemiz lazım. Yoksa işin çıkamayız. Temariyini alıştırmalar. Havvilil e How will değiştir, çevir. Neyi? El mübteda. Mübtedaya çevir. Yani isim cümlesinde kendisiyle başlanılan kelimeyi çevirin. Hmm. Fi küllin minel cümlel latiyati. Gelen cümlelerden hepsini mübtedaya çevir. Neye? İlacem in. Ceme, Ceme çoğula çevir. Mübteda çoğul olunca haber de çoğul olacak. Mevsuf çoğul olunca sıfat da çoğul olacak. Akiller için. Ondan dolayı müptedayı çevir dedi. müptedayı çevirdiği mücburin haberde de ona uyduracağız, çevireceğiz. Bakalım şimdi. Misal. <gülüyor> haza talibun. Bu öğrencidir. Cümlesinde haza nedir? Müpteda. Ismışlar. Müpteda. Talib. Haber. On haberi. Bu öğrencidir. Burada müptedayı hazadan haulâya çevirirsek haulâi Talibun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O da çoğul olacak. Tullabın olacak. Kalıbı nedir? Talibun. Kalıp, kalıp dedim. Bu, bu çoğulun kalıbı nedir? Bu çoğulun kalıbı. Fu alun. Fu alun. Fu alun. Fu alun. Tullabun. Tu. Yani fu. Değil mi? Evet. Fu Fu'alun da değil. <gülüyor> Fu'alun. Fu'alun. Evet. Şimdi aşağıda gelen iki cümledeki haberlerin çoğu da bu kalıptan. Fu'alun kalıbından. Hada tacirun. Ne yazacağız? Ha'ulahi tüccar. Tüccar var ya bizim dinleyecek. Tüccar işte bu. Çoğul. Biz bu alan tüccar derken bu alan tacirler diyoruz bizim Bizimimiz öyle girmiş. Bundan dolayı hep tacir diye tercüme. Taziriz a gayri meşru işler yapanlara. <gülüyor> tamam. Haza hacun bu hacidir. Hacedenir. Burada hazai, haüla yaparsak ne yapacağız? Hudjaçun olacak. Haberde de hudjaçun olacak. Zaten parantez içerisinde var. Evet. Bu ilk üç cümledeki müfret kelimelerinin çoğulu fualun vezni üzere. Fualun kalıp üzere gelir. Kalıp vezin aynı şey. İkisini de bir kenara yazın unutmamak için. Kalıp vezin. Fualun vezni üzere. Fualun fe'nin ötresi, ayının şeddesi, fethalı şeddesi. <gülüyor> İlk üç cümledeki müfretlerin çoğulu alün vezni. Eşittir kalıbı üzeridir. Veya o kalıp iledir. İkinci kalıbın olduğu bölüme geçtik. Hada racülün. Hada racülün. Feulun vezni. Değil mi? Müfredi feulun vezni. Burada abi niye rüccalun olmadı? Neyi? Bu rüccanun, Diğerleri abi. şey oldu ya. Mesela Kalıbları fa farklı, farklı farklı gelecek. Dedik ki ilk üçü fualun vezn üzerine geldi. Şimdi başla bir kalıba geçiyoruz. O hüccacun ile rüccalun arasında şöyle bir çizgiyle ayırın. O kalıp bitti. Şimdi ikinci kalıba geçiyoruz. Kalıplar çok. Cem'i tekstirde kalıplar çok. hatırlar mısınız? Cem'i tekstirde kalıplar çoktu. Gille değil mi? Ee, kesra kesra Mütahal cem, cem ve bunların alt başlıkları var. Özellikle Cem'de. Ha da cümlesindeki müktidayı Cem'e çevirirsek Haulâ'yı dersek haberi nasıl yapacağız? Yani hangi kalıb üzere? Fi alun. Fi alun üzere. Yazın bu kalıbı. Ya, harekelerini Kullar. aslında uyduracağız değil mi? Evet, i̇şte fe, lam M, M. ama harekelerini uyduracağız. Çok güzel. Az önce ben de onu anlatıyordum. Ben <gülüyor> Yerice çalıştın ama. <mı? gülüyor> <gülüyor> Abi, ben evet, şey. sormak istediğim tekili nasıl çoğunu yapıyoruz? Bu kalıplar tamam da çoğulaba haram mesela diyoruz ki, ti'alun kalıbı. Güzel soru. Güzel soru. Da tekili nasıl çoğunu yapıyor Ezberliyerek. Başka yolu yok değil mi? Yani Başka bu kalıpla alakası yok. Düşünüyorum da bu kalıbı. Şimdi yok. ben az önceki dersin başında onu söylemedim. Çünkü gözünüz korkacaktı. Bu gözler <gülüyor> korkar. Kalıpların çoğullarının bazıları semai'dir. İşitme ile ee, öğrenilir ki bunun yolu ancak ezberlemektir. Bazıları kıyasidir, kıyasidir. <gülüyor> Müçtehidun, ne gibi veya müderrisetün, müderrisatün gibi. Bunlar kıyasi, kolay. Bazıları ki çoğunluk da bunlar, çoğunluk da semayidir, sima, işitmeyle ilgili yani. İşitmeyle ilgili, bu işitilir, ezberlenir, daha unutulmaz, unutulmamalı. Unutulursa gider. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> kalıp çok. Hocam, kıyasi, kıyasi az Kıyasi az semayı çok Onlar da kelime yutma olur mu? Mesela konuşuruz Şu an kayıt yapıyoruz Onlar sonra konuşalım <gülüyor> Hala de Dediğimizde Bunun müktidasını ceme çevirirsek <gülüyor> Haulâyı <gülüyor> Haber Fialün mezzin üzeri olacak evet. Parantez içerisinde evet. yazıyor evet. Ricaalün Evet bunları yazacağız oraya. Hada kebirun Hada sagirun Hada gasirun Hada tabilun Bunların hepsi fialün ve üzere gelen çoğulları fialün ve üzere gelen müsretler. Yanlarında parantez içerisinde yazıyor. Bu beşinin altını çizelim. Şöyle görebileceğimiz tabilun Tabi tıvalun dedik ya. Bir Şeyde var ya, raculde var ya. Hangisi? Sıra. Sıradaki mi? Yok. Ef alun. a metarifini me me çıkartacağız. Ef-alün. Başına E mi koyacağımızı. Evet. Alın. Asıl kalp kök harfler hangisi? Vav, lam, tal. E, yani Değil yani. mi? Değil mi? Fe-alün kalıbı yani. Onu çoğula nasıl çeviriyoruz? Ef-alün kalıbında. Hada veledun. Bu üç tanesi şimdi. Sıradaki üç tanesi ayrı bir kalıpta. Ef-alün özgü üzere. Hada veledun. Hâ ulayı evladun. Evlat dediğimizdeki evlat bu işte. Çocuklar. Çocuklar. Velet'in çoğulu. Velet deyince kızarız, evlat deyince kızmayız. Halbuki birisi teki, birisi çoğulu. <gülüyor> değil mi? Birinde daha çok velat demiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Veletler diyor, değil mi? Veletler. <gülüyor> evet. Hadebnun, Hada Ebna'un. Hada Ammun, Hada Amamun. Hada Avlayna'nı, Hada Amamun. Bu da efalün mezzu geldi. Şimdi amamının altını çizelim. Başka bir kalıp geldi. Fuulün kalıbı üzere çoğul olanlar. Fuulün. Hada şeyhun. Havlayi şuyukun. Bir de bunun bu gene başka bir çoğul kalıbı alın. Bunun çoğulun çoğulu var. Meşayih. Şeyhler. Çoğul şeyhler. Hı. Meşayih. Bu da aynı anlama geliyor mı değil mi? Aynı şey, anlama yani. Birisi az çoğul, birisi çok çoğul. Az çoğul var. Hadi şeyhine. Biri üç beş evet, bir dalın, Bu da güzel Abi Bir, bir, bir var. iki var, üç var. Hadi neyse, Türkçede bir var, çoğul var. Şey. Bunlarda bir, iki, üç var. Bir de üçünde mi çoğul var? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Çoğulun çoğulu. Cem ol, Cem denir bana. Çoğulun çoğulun. İşte çoğulun kaç kişi olduğunu bilmezsen çoğulun çoğulun kaç kişi nasıl olur ha? Evet. Olmayan şeyi anlatmak çok zor işte. Türkçede yok nasıl anlatayım ya sana şimdi? Şu yok. şeyhler, hocalar, meşayih, çokça şeyhler. Hem de kuvvetli şeyhler. İşte devrik cümle oluyor ha. Bir şeyhler çokça şeyhler. Zaten çok, çok sana şeyhler. Sana tamamen katılıyorum olur. Yasin için. Ben de abi. <gülüyor> Ha daifun, ha ulay Bu ikisi ayrı bir kalıp. Fuulün veznine gelir. Daif sırt. Zayıf, zayıf. Lan, sırt. Soruna mı? Çıt. Ramazan var ya dur dur. Dur dur Hel eta hadis Tayf İbrahim. İbrahim'in misafirlerinin ha, misal. Ha, misal size geldi mi? Daif. Toyuf. Ondişek Geçmez olur. Daifun eddaifu. Taşede geçmiş olmaz. Şemsi harflerde geçmiş olması lazım. Hmm. Geçmiş hmm. olması lazım. Hmm. Bir şey. tamam, tamam. ve tamam, şemsi harfler tamam. verdi ya. Tamam. Onların örneklerinde geçmiş olması lazım. Evet. Diğer iki, bir, iki kalıp sıradaki Hada zemilun ve fakirun Hangi kalıp üzere gelir? Evet. Çoğulu. Hangi kalıp üzere gelir? Fu, fu, ala, -u. fu, ala, -u. fu ala u, İki tanesi, zemirun ve fakirun. Nasıl gelir? Fuala'u u. O zaman burunda da sorun var. kaç tane var böyle Çok. E. fakirun, fukara -u. İşte sadece F'ye, yetmiyor. Bunlar aynı zamanda e, gayrimusarif kelimeler. Ondan dolayı temmiden vardı. Bu çoğul kalıbı. Fu'alâv ve Hepsi mi gayrimusarif? Fu'alâv kalıpları. Çoğul, çoğul, çoğul. Bir de hemen altına F'ilâv kalıpları geliyor. O da çoğul. O da aynı zamanda e, gayrimusarif olduğu için temmiden var. F'ilâv ve fuala kalıpları. Sıradaki ikisi Sıradaki ikisi Raniyun 3 3 hatta Arkada almış Sadiyun tabii bun bunlar da F 3 tane ef İ L U kalıbı ef <gülüyor> İ L E R N Y A U gibi <gülüyor> -u, E -y -y U gibi A S T U gibi F İ F, I, I, I I'nın ı evet. La, U F derken F ile Elif arasında Lama yok mu abi? Elif, Lama takısı yok mu? Abi? Bilmem bir takı değil mi? Sadece M'e var F, la yok mu abi? Şimdi <gülüyor> Yasin üstüne fazla gitmek istemiyor Sadik'un S, T, G, U yaptık. Onu nasıl şey yapacağız? F, şey kalıb F, A, kalıbına dökeceğiz? Bunlar ne abi F Sada, Sada, F diyeceğiz değil mi? Evet abi. F, f. Dedik mi? Dale, I diyeceğiz ayın. Evet. F, Kafada, L e diyeceğiz. Lam diyeceğiz. Evet. F, i, La, U Orada ne geldi? Hazra'dan U M tarifinden Elif Ve Hemze geldi. Hemze geldi. Tamam. Bunun kalabı da bu. <gülüyor> Eflâhı <gülüyor> kalıbâ. başta iyiydi ya. <gülüyor> i̇şte hep, hep öyle gitsiydi herkes Arapça öğreniyordu. Siz büyüye talipsiniz. Zora talipsiniz. Zora, Zora talip olmak da çok çalışmaya yani, gerekir. İleride de şey oluyor zaten bu anlaştık, konuştukça, okudukça aşina mutlaka. Mı? Allah kendi dinini öğrenmeye yardım, çalışana yardım edecektim. <gülüyor> Şimdi, o, o, evet. <gülüyor> alttaki ikisi ise fiyoletün üzere, fiyoletün feten fitiyetün ehun ihvetün gibi. bunlar bu kalıplara sadece örnekler bununla kayıtlı değil yani mesela ef ilave kalıbın 3 tane kelimesi yok çok sadece örnek 3 tane almış bize. özellikle de manalarını öğrendiğimiz müfretlerin örnekleri yoksa çok şey olarak çok yani bu kalıpta sadece bu kadar örnekteki kadar harfli kelime yok. Fiyoletun. Fiyoletun. f'nin cezmi, ay'nin cezmi, fio, lam'ın efendime söyleyeyim fethası ve sonunda t var kapalı te. Fiyoletun. Tek ve yeni bir kalıp füulün vezni, cedidun cududun oldu. Yok yok bu şey de tek kitapta tek örnek var yoksa bunun kalıbı çok Şey örneği çok kalıbı fı'lün meyze etip bağıya ne dedik hocam F ila'u F ila'u on özelliği var o kelimenin aslı et bi bağı idi ancak ilal kaidesi var orada iki tane aynı harf aynı hareket özür dilerim aynı harf patlar halinde olsa birleştirmişse de yapıyor. Etibaudi denişle onunla. Aslı etibau. Yani efilav kalıbında. O ilal ise taa 3. kitapta, 3. kitap veya 4. kitap sonlarında. İlerideki. Ona şimdi kafa yormuyorum. O efilav kalıbında. O kalıpları öğrenmesek ne olur abi? Yani? O olmaz mu takdir? O kalıpları öğrenmesen nasıl çözeceksin? Şimdi ehun'un çoğulunu nasıl ezberleyeceğiz biz? Kalıp olarak olmasa bile çoğul olarak ezberleyeceğiz. Ehun ehvetun diye ezberleyeceğiz. Feten kitteun diye ezberleyeceğiz. Cedidun cududun diye ezberleyeceğiz. Değil mi? Ha bu kalıpları ezberlememiz benzer kelimelerde de yardımcı oluyor. Yardımcı olması işte. Evet. Evet, Yoksa şu kelime şu kalıpla gelir diye ezberlemek yerine müfredi ile birlikte karşılık kıyasarak ezberleyebiliriz. Doğru. Evet. Tabibun etibba'u. Tabilun Tivalun gibi. Onda bir sorun yok. Ancak kalıp deyince bu şu vezin üzere geliyor deyince anlamamız lazım Sen, neyi kastediyor. Aslındakilerde, son aslındakilerde. son kalıp ise onlarda cemi müzekker salim. Hepsi Yazalım. Hepsi. Cemî müzekker salim. Yani <gülüyor> müfredinin kalıp kırılmamış. Sonuna metac ve vav ve fetalunun gelmiş olan cemiler. Ne gibi? Müderrisun müderrisune mühendisun Mehlis ona falah on falah ona. Rabjedudum var ya, bu ne yani? Tadidden. Çiftlerimiz. Fuldunuz. Fuldunuz. Fuldunuz ne? Vizem. Fulün Fulün vizem. Vizem. Fulün vizem. Bu kadar yeter mi? Hayat şu. Yeter inşallah peki ben ona teklif edecektim Biliyor. sen. Hı hı. Buyur. Ben hiçbir nairamadım abi. şuradan an alır diyeceğim orada ayrılacağım. Şununla ee, malzemesi Cemi. Cem'i, müzekker, Doğru. Salim. Doğru mu oluyor? Bu ya işte.